Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ve men sallale nehjih ve men ittebahubi ehsanele yavmiddin. En son dersimizde üçüncü bakta kaldık. Bab-ı Bab-ı men saferi fi etnâ-i yavmin. Bir gün müddeti içerisinde, esnasında seferde olan bir kimse yuftar fihi ve meta yuftar yani o gün içerisinde orucunu bozabilir mi ki bir önceki babta anlatmıştı bununla alakalı ve meta yuftar bozarsa ne zaman bozar onu anlatacak kabul berekat ibn temyinde de şu hadisi getirmiş bu bapta an ibn abbas radiyallahu anhu meqal haraca resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi ramadan hilahuney resulullah aleyhissalatu vesselam ramazan günü nereye çıktı huneyne çıktı biliyorsunuz Ramazan ayıydı. Mekke fethedildiği zaman. Ve Huneyn ile Mekke'nin fethi arasında çok az. Yani Mekke'nin fethinden sonra Huneyn'e çıkış arasında çok az var. Bu bir 10 gün mü 12 gün mü gibi bir süre var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu seferi arasında. وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ insanlar o sefer sırasında, Huneyn seferi sırasında farklıydılar. ve muftirun bazıları vardı oruçluydular, bazıları vardı iftar etmişlerdi, orucunu bozmuşlardı. Felem me iste ve ala Peygamber sallallahu ne zaman ki bineğine oturdu, da bi in min labenin au Yani ya su diyor ya süt. Ravi burada şek etmiş. İkisini de zikrediyor. Ya süt dolu ya su dolu bir kap getirildi. Fe vada'ahu ala rahilatihi. Onu bineğine koydu. Au sefer yaptığı şeye ثُمَّ نَظَرَ اِلَا sonra da insanlara baktı فَقَالَ الْمُفْتِرُونَ لِلْسُوَّامِ اَفْتِرُونَ Peygamber s.a.s. iftar edenlere baktı onları gördü ve sonra da oruçlu hala olanlara dedi ki iftarınızı yapın yani orucunuzu bozun l-bukhari bir senedin صَحِي İmam Bukhali sahih senetle beraber rivayet etmiş zaten bir önceki bapta da aynı manada hadisler vardı o yüzden çok fazla manalar üzerinde durmuyorum geçiyorum inşallah وان محمد ابن كعب رضي الله عنه قال: "اتيت أنا سبْنِ مالِك في رمضان. رمضان diye kendi elbise Ana Malik'in yanına geldi. Vahvuyuruydu seferan. O diyor yolculuğa çıkmak istiyordu. Vakat ruh iletehu rahele tuhu. Ona diyor bineği hazırlanıp getirildiği zaman vale bites fiya be seferi. Sefer elbiselerini giydiğinde fdağa btaamin fakel. Bir Yemek istedi ve ondan yedi. Dikkat edin daha sefere çıkmadı. Bu zaten sadece bu baba has bir şey değil. Mesela insan sefere niyet etse namazını çıkmadan cem eder mi gibi ahkamlar var. Bunlar diğer baplarda da konuşulmuş. Burada sahabenin uygulamasını açıkça görülüyor ki bir insan sefere hazırlık yapsa, azmetse niyet etse, sefere çıkmaya niyetlendiği, çıkmayı azmettiği andan itibaren sefer hükmündedir o zaman. O zaman sefer hükmündedir diye bir grup ulema bu tarz hadisleri delil almışlar. Fakultu lehu sünnetun dedim ki diyor ona bu sünnet mi? Fakale sünnetun sun rakibe dedi ki bu peygamberin sünneti niye kendi damı okuyayım oruçlu yemek istemiş sefere gidecek yolculuğa gidecek biliyorsunuz yolcudan oruç düşer isterse kendisi bozabilir orucunu. Sefere gidecekken yemeğini yiyor, bozuyor diyor ki bu sünnettir. Sonra da bineğine biniyor. Ravahu Tirmizi Sahih senet itibariyle hadis sahih gayri derecesinde İmam Tirmizi sünneninden atmış rivayet etmiş. Wan Ubeyd ibn Cabrin Ce radiyallahu anhu rakibtu ma'a abi bu suratel gafari fi safinatin minel fustati fi Ramazan fa Ben diyor Ramazan ayında bir gemiye bu Ebu Busra el-Cefarî denen kişiyle bindim. Sunne karabe gadahu sonra sabah yaklaşınca sunne kâle iktara. Sonra dedi ki yaklaştı. Fekultu dedim ki eles te beyne'l buyut sen evler arasında değil misin? Daha sefer mesafesi olmadı. Daha dur evler yok olacak ki. Evler bitecek ondan sonra saymaya başlayacağız. Ondan sonra 70 mi, 90 mı, 5,5 kilometre mi? 9 tane görüş var sahabeden gelen. Kilometre açısından. Biri 73 kilometre diyor, biri 90 kilometre diyor, biri 60 kilometre diyor. Ama sayı olan bizim tercih ettiğimiz Mina ve Muzdalife'nin arasında olduğu gibi ki Allah Resulü Mina'dan Muzdalife'ye gittiğinde namazını cem etti, kısaltarak kıldı. Kaç kilometre Mina ile Muzdalife arası? Beş buçuk kilometre. Yani evler kaybolduktan sonra beş buçuk kilometredir. O yüzden adam diyor ki eleste beynel buyut. Evler arasında değil misin? Ne kahvaltı yapıyorsun? Gade, kahvaltı yemeği, kahvaltı yemeği gelmiş onu yiyecek diyor daha çıkmadık dur yani sefer hükmünde tamam bize bozmak de ama seferi değiliz daha diyor diyor ki Fakal abu busrate eragibte an sunneti resulullah sallallahu aleyhi ve sen peygamberin sünnetini mi bırakacaksın dedi Ravahu Ahmedu ve Abu Davud gene sahih gayri bir senetle İmam Ahmed ve Abu Davud ne yapmış kardeşler rivayet etmiş. Zaten dikkat ederseniz dünkü okuduğumuz babla mana itibariyle birbirine çok yakınlar. Dünkü okunan Bapla, mana itibariyle birbirine çok yok. Bu Bapla ile önceki babın tek farkı seferdeki o, biz önceki bapta anladık ki seferde insan dilerse oruç tutar, dilerse bozar. Dilerse oruç tutar, dilerse bozar. Peki ne zaman başlar? Bu seferi olduğu andan itibaren mi? Yoksa seferi irade ettiği andan itibaren mi? Buradaki hadislerle şunu ispat etmeye çalışıyor. Ee, İmam Şevkani Rahimallah ve Ebul Berekat. İbn-i dedesi Allah hepsine rahmet etsin. İnsan şey yapmaya azmettiği andan itibaren, sefer yapmaya azmettiği, irade ettiği andan itibaren ne yapar kardeşler? E, orucu kısaltabilir. Evet. Diğer bab, bab Rabi' Dördüncü bab, bunu da bitireceğim şimdi inşallah. Bab cevaz-ı musafir اِذَا دَخَلَ بَلَدًا وَلَمْ يَجْمَع اِقَامَةً Diyor ki bir yolcunun Orucunu bozmasının cevabı, cevazı, yani caiz oluşu ne zaman bir beldeye girdiyse ve orada ikame etmediyse. İkame etmediyse. Nedir ikame? Mukim olmak. Yani orada artık yerleşmiş olmak. Yani ikame edene kadar, mukim olana kadar kişi sefer hükmündedir, onu anlatacak. An-ı İbn-i Abbas radıyallahu anhüme, annen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, gaza gazvatel fethi fi ramadan. Mekke'nin fatihi gazve gazvi Allah Resulü Ramazan'da gitti ve oruç tuttu. Hatta ize belagal Kedit, kedid denen bölgeye bir bu kedid denen bir pınar bir o zaman akan nehir kedid denen nehre geldiği zaman elma allazi beyne kudeyt ve usfan bu bölgeler arasındaki su bu, bu, bunun adı kedid denen şey iftara peygamber orucunu bozdu ve lem yezal muftiran hatta insalahaş o ay bitene kadar peygamber orucu tutmadı. Ravahül Bukhari sahih senetler. İmam Bukhari sahih senetleri var. İşte fakihler bu gibi hadisleri delil alarak, malum biliyorsunuz Hanbeli mezhebinde, Hanifi Maliki mezhebinde, seferilik birinde 9 gündür, birinde fazla 15 gündür, birinde 7 gündür. Farklı farklı içtihatler vardır. Ama racih görüş, doğru olan görüş, seferiliğin bir müddetin olmayışıdır. Abdullah bin i radıyallahu anhüme, Azerbaycan'daki altı ay namazlarını seferi kılmıştır, cem etmiştir, kısaltarak kılmıştır İbn-i radiyallahu anhum'a. O yüzden i̇bn Teymen'in dediği gibi seferinin bir müddeti yoktur, insan bir sene boyunca bile seferi olabilir. Bu yüzden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ay çıkana kadar, 30 gün boyunca orucunu bir daha tutmamış. Seferde olduğu için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam orucunu tutmamış ve vechu'l <الْحُجَّة> diyor ve ابو البركات'ın sözü İbn Teymin'in dedesinin ve vechu'l hucce minhu enne'l kana li'şrin baqayna min ramazana fetih diyor fetih ramazan'ın fethi e, son 10 gün kaldığındaydı diyor herhalde ca fi hadis muttefakun ittifak eden Buhari Müslim rivayetine göre böyleydi yani ramazan'ın son 10 günü kalmıştı ki Mekke fethedildi o 10 günden sonraki dönemde 10 gün dahil olmak üzere Resulullah oruç tutmadı. Bir 20 gün daha onları iade etmedi seferde olduğu için. Biliyorsunuz şevval orucu da var hemen. Ramazan biter bitmez şevval orucu tutulur. Veya işte insan hani Ramazan ayında bazı özürlerden dolayı orucunu tuttuysa bu ay içerisinde de kaza edebilir. Çünkü biliyorsunuz e, doğru, yani raci olan mezhep ihtilaf var orada. İnsan mesela özür sebebiyle şeriata göre var olan şeri bir özür sebebiyle Orucunu mesela tutamasa ne yapması lazım? İlk güç ve fırsat bulduğu anda kaza etmesi lazım. Ta öteki seneye kadar varırsa insan günahkar olur. Niye? 11 ay geçmiş insanın hiç mi vakti olmaz oruç tutmayı. O zaman kasten orucu terk eden adam gibidir hükmü. O zaman günahkar olur. Mesela özellikle kadınların başına gelir. Ya çocuk emzirirler kadınlar. Ya hayızları sebebiyle hasta olmaları sebebiyle kadınlar oruç tutamazlar biriktirirler de biriktirirler. 3-4 yıllık oruç birikir böyle. Onların hepsi fasıktır günahkarlığı, kasten oruç terk eden gibidir. Aman ben hastaydım, günah yok bana. Aman ben işte süt emziliyordum, günah yok bana olmaz. Niye? Bir sonraki seneye kadar 11 ay var. 11 ayda insan hiçbir fırsat bulup orucunu kaza etmez. Bu erkekler için de diğer hastalıklarda da geçerli. Gerek sefer sebebiyle, gerek insanın bir hastalığı sebebiyle, Vücudunda var olan hastalığı sebebiyle eğer oruç tutamazsa ilk fırsatta ne yapması gerekir? Orucunu tutması gerekir. Üzerindeki yükümlülük ne olsun? Günah üzerinden kalksın. Böyle demiş. Sahih senetlerde bunu rivayet etmiş Ebu berakar Allah kendisine rahmet etsin. Burada kalalım inşallah. Bir sonraki bapta da bu yaşlı kadınlar ve adamlar hamile, süt kadınlar. Bunlarla alakalı hadisler gelecek. Bunlar nasıl borcu tutamasalar nasıl onların bir üzerine yükümlülük var şeriatta onları anlatmaya çalışacağız inşallah sözlerimizde bir güzellik varsa Allah versin güzelliğinden bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır wa aakhiril da'wanin alhamdulillahi rabbil alemin subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa tassafurka wa